Alhamdulillah, yahdanele haza, ve künnelehteriye lüle haddane Allah. Ma tevfiquiye adı sâmil labla, veç jaaet rüşulü rabbine abilhak. Cülluğü Allah rüşulüne Muhammed, Allahum cülluğü Allah rüşulüne Muhammed, Allah Muhammed. Allahum cülluğü Allah rüşulüne Muhammed. Allahum cülluğü Allah rüşulüne Muhammed. Muhammed. Allahum cülluğü Allah Muhammed. وَمَا أَعْدَدْنَا لِلْمُجْرِمِينَ عَذَابًا إِلَّا الْحَصَارَ وَمَا أَعْدَدْنَا لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ إِلَّا الْحَصَارَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَأَرْسِلْ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَخْزَاهُمْ لَا يُنصَرُونَ صَدَقَ الله العظيم. Estağfurullah el ve ya Rabbi derslerimizi daim eyle amin. her cuma gecesi cemaatimizde cem olmanın manilerini izale ile bundan sonra hiç mani çıkartmadan devam sebat nasip eyle amin amin allahum salli ala muhammedin ben çok Cemaatsiz olmuyor. Cemaatsiz olmuyor. Cemaatın feci bereketi çok. Bazı kere tedbir gerekiyor ama inşallah bundan sonra daha rahat olur. Evet. Şimdi Safar ayının ilk gecesindeyiz. Haram aylardan çıktık. Üç tane haram ay peş idi. Rabbim şefaatlerini nail eylesin. Allah'ım hürmetlerini hürmetlerini ihlal edecek işler yaptıysak bizi affeylesin. Amin. Mağfiret eylesin. Amin. Özür dileriz Rabbimize. Kuluz, kusursuz duramıyoruz. Haram aylar bir daha recep-i şerife kadar yok. Bu mübarek ayların hürmetine bize ya Rabbi düşmanlarımıza haram eyle. Amin. Cehenneme haram eyle. Şefaatlerine nail eyle. şikayetlerinden bize emin eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allah'ım salli seyni, ala aleyhi ve sellem. Muhammed'in ve ala ve sellem efsalı <gülüyor> salavatı Bu itibarla sefer aile ile ilgili yazdığımız risaleden bazı başlıklar size hatırlatalım. İlmi bir kayıt olarak kalsın. Evvelce de konuştuk ama muktelif vesilelerle belki bölük pörçük oluyor. Bu ilmi bir konudur. birçok alim geçinenin de anlamadığı bir meseledir yani. Onun için buna, bu hususta bazı delilleri beyan edeceğiz. Ondan evvel hoca efendiler geldiler. Yukarıda işte muhtelif yerlerden bizim Efendi Hazretlerimizin vazifesine hizmet eden işte Adana'dan, işte Çanakkale'den, Keşan'dan, Tekirdağ’dan bayağı 20-30 kişi geldiler. ziyaret ettiler. Yani ben de onlardan memnun kaldım. Dua ettik. Allah Teala nazardan muhafaza etsin. Amin. Her yerde cemaatlerini ziyade etsin. Amin. Amin. Şimdi tabi şöyle bir mesele var. E şimdi bu bizim sohbetler çıkınca tabii radyo sonradan da televizyon millet sohbetlere gelmiyor. Yani onlar sohbetlerine gelmiyor. Bazıları işte nasıl olsa hocayı dinliyoruz. Yeter diyorlar benim için. Ve böylece tabi ben bunu her zaman tembihliyorum ve bunun uygun olmadığını söylüyorum. Çünkü neden? cemaate gitmenin ayrı bereketi var. Buraya da televizyondan seyredenle, radyodan dinleyenle gelen bir midir? Burada adım atıyorsun Allah için. Her adımına bir sevap yazılıyor. Bir günah dökülüyor. Bir derece yükseliyor. İlim meclisine bulunmak. Şimdi televizyondan ilim meclisine bulunup çay içmek icabında sigara bile içerken dinleyen de var. Şimdi onun aldığı ilimle, feyizle, bereketlen bu mecliste bulunanlara yağan rahmetler. Bu kadar ayet hadis okudum. Yıllar yılı ki ülüm meclislerinde yağan rahmetler hakkındadır. E dolayısıyla e, yani Türkiye'nin işte dünyanın neresinde dinliyorlarsa ben onlara vasiyet ediyorum, nasihat ediyorum. Bizim sohbetlerimiz canlı olarak yayınlanan var. E, bazıları tekrar yayınlanıyor. Bunların hepsinde çok ilim var, çok bereket var. Ama hangi ma mahalledeyseniz, hangi mıntıkadaysanız, dünyanın neresindeyseniz, eğer sünnet bir alim var ise özellikle Mahmut Efendi Hazretlerimizin vekillerinden yetiştirdiği onun ocağından yetişen kardeşlerimiz, talebelerimiz bizim talebelerimizin talebeleri olabilir ama çok bereketli insanlar. Ben onlardan dua ediyorum, kıpıta ediyorum, imreniyorum. Biz onlar gibi takva olamadık. Öyle güzel kardeşlerim, hocalarımız yayılmış Türkiye'ye, dünyaya. Yüzlerce, binlerce Allah sayılarına adetleriniz ziade eylesin. Allah'ın nazarlardan muhafaza eylesin. Allah'ın bulundukları yerlerde onların bu insanların kalplerini onlara çevirsin Allah. Abi. Yani ki hidayetlerine vesile olsunlar. Biz bunun için duacıyız. Arada söylüyorum, tekrar ediyorum. Mutlaka canlı sohbete gitmek, kalp bir şerife katılmak, ilim meclisinde bulunmanın. Yani tabi buraya gelemiyorsun, uzaktasın. Ama bulunduğun yerdeki Hoca hangi sohbet günü ise o günde sohbete iştirak etmenin faziletine hiçbir şey denk olmaz. Bizim sohbetlerimizi mutlaka dinleyin. Radyodan da olsa televizyondan da olsa ilim alırsınız. Çok ilim alırsınız. Ama ayaklan gelirseniz çok daha fazla derece ve feyiz ve mertebe kazanırsınız. Onun için hiç kimse sadece radyodan dinledim diye yetinmemelidir. Ben sohbetini dinliyorum yetinmemelidir. Kendi yakınındaki bir hoca efendiyle irtibatını kurmalıdır. O derslere katılmalıdır ki e, bu nimet tamamlansın inşallah. Bunu söylüyorum. Ondan sonra tabii bizim şeyin e, Çanakkale gibi yerler, hele ki Tekirdağ, şey, o taraflar e, biraz eskiden zayıf idiler. Şimdi belki inşallah artıyorlar cemaatlerimiz bakımından. Ama yani genel kanaat olarak hep diyorlar seni seviyorlar diyorlar. Halk yani. Hatta başı açık kadın veya içki satan işte bayisleri var ya içkileri. Orada duramsa biz önünden hızlı geçiyoruz yani. Bakmıyoruz, etmiyoruz. Böyle hızlı geçiyoruz veya bir işle. Oradan bize sesleniyorlar. Ya siz Cübbel Hoca'nın adamı değil misiniz? Biz onu seviyoruz ya. Bakmayın böyle açık olduğumuza falan. Bize de bir şey anlatın falan. Böyle diyorlar. Onlar bize laf atıyor yani. Anladın? Açık kadınlar bize laf atıyor ki siz yani bizi kötü gö görmeyin. Biz açığız ediyoruz, günahkarız ama biz hocayı seviyoruz, dinliyoruz diyorlar. Bu Efendi Hazretlerimizin elidir. Ve himmetidir. Kalplere sevgi Mevla yaratıyor. İnşallah o sevgiler sayesinde bizi de affeder, mağfiret eder. Amin. Amin. Bu sevindirici bir şey. Yani Sevilmek. Allah için sevilmek. Başka bir vasfım zaten yok. Allah için sevilmek. E bu ne yapar? Sohbet dinlemeye vesile olur. Sohbet dinlemek hidayete vesile olur. Niceleri öyle başlayıp sonra dönüş yapmışlar. Fakat kişi de diyor ki ben sohbetle dönüş yaptım. E kim bilir ne yollardan dönüş yapıyorlar. Ondan sonra hoca oluyor. Ya çok kıymetli hizmetler edenler var. Kimseden ümit kesilmez. Kendi adımıza da ümidi kesmeyelim. Biz de çok bozuk adamız ama ümidi kesmiyoruz. Ümidi kesmek iyi değil. Biz Allah için hakkı söylüyoruz. Doğruları beyan ediyoruz. Kendimiz amel edemesek bazı şeylen yine de ne bunu muru bil maruf ve illem kendiniz amel edemeseniz de iyiliği emredin. Çünkü o zaman bir vazettiğin için millete duyurmamak mesuliyetinden kurtarıyorsun. İki mesuliyet var. Biri amel etmediğin biri de duyurmadığın. Bari birinden kurtuluyorsun. Bir amel etmen kalıyor. Allah onu da nasip eder inşallah. Yani sen namaz kılmıyorsan da adama kılmasını tavsiye edeceksin. Değil mi? Açık kadın olsa kapalı kadına teşvik etmeli. Maşallah ne güzel çarşaf giymişsin falan. veyahutta açık olana yahu ben bu işi beceremedim ama sen kapan yani bu çok. Sevabı var işte günahtan kurtul. Böyle demesi lazım. E ben zaten kendim kapanmıyorum. Buna niye diyeyim? Olur mu? Ona dememenden o zaman iki ceza. Bir dememek, bildiğin halde iki de yapmamak. Ama <gülüyor> <gülüyor> kötülükten ne yedin? Hepsinden sakınamasanız da. Ne güzel Ad-i Şerif bize yol açıyor. Hiç olunsa vesuliyet bireysin. Allah onu da kolay eder. Sonra nasip eder. İnşallah. Böyle bir şey yapmışken Müminun suresini 6. ayeti olarak ben saydım tabi ezberden. Velledinehum li furucihim muhafizun. Benim o felah bulan mümin kullarım sıfatlarını sayarken namuslarını korurlar buyuru. Yani uşkurlarını çözmezler. İlla alazvacim eşlerine müstesna. Eşine uşkur çözmezse niye aldın onu yani? Ev maa meleket ya da Eşi olmaz. Eş hangisi? Nikah akıttı. Ya da ellerinin malik olduğu. Yani milki yemin. Ya akdi nikah olacak ya da milki yemin. Milki yemin demek elinin malik olduğu. Sahiplenme manası. Cariye olarak zikrediyor. Feynnum gayru melumin. Bunlar tenkit edilmezler. Ne demek tenkit edilmezler? Eşiyle ilişkiye giren tenkit edilemez. Cariyesiyle ilişkiye giren yani ona karşı namusunu tenasül uzvunu muhafaza etmeyen tenkit edilemez. Bak edilemez diyor. Onun için tefsirlerde ve alimler ne beyan ediyorlar? Bir adamın diyorlar, efendim dört tane eşi olsa, kaç üst tane cariyesi olsa, bir tane daha almağa kalksa. Ya şu anda o ortam yok. Ama olduğu dönemdeki şeriatın fıkhını söylüyoruz. Hazreti Mehdi döneminde yine olacak. Peki bu dönemde bir adam, 300 yariyeçi var. İmam Malik Hazretleri vardı mesela. Koca Malik'i sahip mezhebi müştehid. Ya, Hazreti Ali Efendimiz vardı. 17 tane. Vesaire ki dünyadan en soğuk insan. Çünkü bu cinsel manada helal ilişkiler dünyalık sayılmaz diyor. Dünyalık sayılsaydı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar işi olmazdı. Dünyalık sayılsa da Hazreti Ali dünyadan en soğuk insandı. O kadar halife oldu. Küfe'de Emirül müminin oldu. Hazreti Ömer gibi o da bir sedirin üzerinde yattığı hiçbir malı mülkü yoktu. Ama eş meselesi ayrı bir şey. Çünkü o meşru bir şeyi. Nasıl ki meşru bir yemek helalında yiyorsan gibi. Meşru bir istifadedir o. Meşru da tenkit edilemez diyor. Ve alimler diyorlar ki, ya bu adam da amma doymaz adammış. 300 cariyesi var. Bir tane daha niye aldı diyen, kafir olmasından korkulur. Çünkü ayette diyor ki, meşru dairede kaldığı sürece, Gayru melûmin tenkit edilemezler. Mektubat, çarşambalar devam edecek inşallah. Çok feyiz, bereket olacak inşallah. Ondan sonra, yarın, ne var? Şifa-ı Şerif. Yarın Şifa-ı Şerif'te kaldığımız yerden derse başlıyoruz. Buraya gelemem ki haftada kaç kere, nasıl gelin? Yarın 6.45, 18.45, yani akşam. Bunu da herkese duyurun. Kaçıran tekrarına bakar. şifa Şerif'in hatmi bozulmasın. Derse devam edenleriniz var senelerce. Oradan hatme devam edin. Kitaptan ders devam eder. On sonra çünkü hanım hocalar çok takip edilir. Burası doluyordu, alta geliyorlardı hep. Artık onlar radyodan, tabii televizyona bakmaz bizim hanım hocalar. Radyodan devam ederler derse. Ondan sonra e, pazartesileri de yine aynı saat 18.45 Hadis-i Şerifler hangi kitaptan seçtik? tergib bu Terib. Efendi Hazretlerimizin hiç yanından eksik etmediği tefsirlerden nesefi hadislerden terghib terip, terif. Tasavvufta mektubat. Hiç eksik etmez. İşte terghib terip terif hadisler çok binlerce hadis var. Merak etmeyin. Beni öldürür belki sizi öldürür mü bilmiyorum. Ama hızlı hızlı gidiyoruz. Güzel ders yapılıyor. Pazartesi de hadis-i şerif. Tamam mı? Tamam. Milleti haberdar edin. Evet. Dersleri takip edin. Ondan sonra bu perşembelerde Allah bir mani vermezse burada olacağım inşallah. Ve 19.30'u almış bulunuyoruz. İnşallah 7.30'dan derse başlıyoruz. Burada da fazla da uzatmayalım. İnşallah diyelim. Şimdi Safer ayının ilk gecesindeyiz. Ee, Allah Teala bu ayda yaratacağı bütün şerlerden cümlemizi emin eylesin. Amin. Bak ne dedik? Safer ayının uğursuzluğundan, şerrinden dedik mi? Ne dedik? allah Teala bu ayda yaratacağı şerlerden ve uğursuzluklardan ve belalardan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin denecek dua mıdır? Duadır. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Rabbi selüke hayra ma fi hazi leyleti ve hayra ma bada. Bak çok okuyorum sana. Kaynağını söylüyorum. 20. sayfede, Safer kitabının 20. sayfası. Her gece okunuyor. Ya Rabbi bu gecede olanların hayrını senden isterim ve bu gecenin sonrasındaki hayırları senden isterim. Allah. Ve audu bike Bu gecede olan şerlerden sana sığınırım ve şerri ma sonrasındaki şerlerden de sana sığınırım. En sahih kaynak Müslim'de geçiyor. Demek bu gecenin hayrından bu gecenin şerrinden diye hadiste var mıymış? Var mı? Mana neymiş? Allah'ın bu gecede yaratacağı hayırlardan veya şerlerden yoksa Gece bir hayır yaratabilir mi? Evet. Tamam. Gece bir şer yaratabilir mi? Evet. Rıdamak. Et tu yaratu şirkü. Şimdi hadis-i şerif. Bu da sahitte geçer. Uğursuzlanmak şirktir. Bu sahittir. Manayı doğru vermek lazım. Ne demek uğursuzlanmak? Şimdi çıktın kapıdan evden gittin. Bir de baktın baykuş öttü. Baykuş ötünce senin içine Ne geldi? Bir uğursuzluk geldi. Dedin ki kendi kendine yahu cenazemiz mi çıkacak, arabamız mı pert olacak, ne olacağız belli değil. Ben en iyisi döneyim dedim. Şimdi bu adam şirkete düşer mi? Döndü geri eve, işe gitmedi veya yola gitmedi. Bu adam şirke girer. Bir şıklı cevap verilemez. Eğer o baykuş u ötmesinin ona yolda zarar bir şey yaratacağını, o baykuşun ve ötüşünün zarar yaratacağına inandıysa, kıpkızıl kafir olur. Şirktir. Ama evhamlandıysa, vesveselendiyse, yaratanın ancak Allah olduğunu bile, bildiği halde, bir alamet gibi onu acaba dediyse, bu adam eve geri dönse de, işten geri dönse de şirke girmez. Çünkü yaratanın Allah olduğuna inandığı için. Şirke girmez. velakin bu uygun mudur değil midir? Ya uygun mudur değil midir meselesinde uygun değildir. Çünkü ne yapmak lazım? Ama işte bir duası var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o duayı bakayım size söyleyeyim. O duayı efendim okuyarak devam etsin. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem innehu leyse min abdin illa seted kalbe utiyara. Ebu Davud hadisidir. Sahittir. Kalbine uğursuzluk düşüncesi girmeyen hiçbir kul yoktur. Peki o zaman hiç dünyada Müslüman yoktur olurdu. Öyle içine uğursuzluk düşüncesi gelen şirket düşseydi o zaman dünyada hiç Müslüman yok olurdu. Çünkü neden? Kalbine uğursuzluk hissi gelmeyen bir kul yoktur diyor. Fehidah, hassedalike böyle bir durumu hissettiği zaman bunu Müslüman'a söylüyor, bize söylüyor. Yani işte başkış öttüğü gibi bir olay oldu. Senin kendine göre bir işaretlerin var. Bu iş olursa işim ters gidiyor. Gibi bir şeyler kendine göre belirlemişsin. Bunu hisseden ne yapsın? Fel yakul desin. Bu sefer kitabının 40. sayfasında hadis-i şerif. Dua 41'de. Çok lazım. İkide bir insana bir sıkıntılı şey geliyor ya. Yani. Gece evde geliyor. Odada geliyor. Yalnız kaldığında geliyor. Yola giderken geliyor. Bir işe girecek. Gireyim mi girmeyeyim mi? Bir şüpheleniyor bir... Bir alamet görüyor, bir terslik oluyor. Ulan bu iş ters herhalde bir uğursuzlanıyor. Ne yapsın? Desin ki yani Abdullah. Ben Allah'ın kuluyum. Maşallah. Allah ne dilerse o olur. La kuvvete illa billah. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye kuvvet yoktur. La yeti bil hasenati illallah. Güzel şeyleri ancak Allah getirebilir. La bu bis illallah. ...kötü işleri, belaları, felaketleri... ...ancak Allah götürebilir. Eşhedü ennallâhe... ala kulli şeyin... ...kadîr. Birkaç kere falan okusanız böyle... ...ezberinize bile gelebilir. Her dakika kitabı açamazsınız. Bu duayı okuduktan sonra... ...sümmeyem zıyliveci... ...artık diyor o gelen his... ...ona bir zarar veremez... ...işine baksın, yoluna devam etsin. Ama bak ne diyor? Dikkat et. Boş verdesin geçsin gitsin demiyor... Bu duayı okusun diyor. Burada bir mana yok mu sizce? Allah sinsin diyor. Çünkü bir işaret gelmişse ona, ama Allah onu kaldırmaya ancak Allah'ın gücü yeter diyor. Bundan dolayı da anladınız mı? Ee, bu duayı okuyup işine baksın diyor. Yani evhamlanmasından. Fakat evhamı geçmedi, ben enisi gitmeyin bugün yola dedi. E bu ne dinden çıkar, ne de günah girer. Neden? E yola gitmek de mubahtı. Evet, dönmek de mubah. Ama o baykuş yaratıyor bilseydi kafir olurdu. Ma madem ki vesvese geldi içime ne lüzum var vesveseli işe. Döneyim geriye dese bu da müsaade var. Mesela i̇bn Abidin duydunuz i̇bn Abidin. En büyük fıkıhçı yani. Fıkıhçıların son halkası. Halid-i Bağdadi Hazretlerimizin halifesi. i̇bn Abidin kitabını yazan. Haşiye'yi yazan yani. Durrul Muhtar Haşi. Efendim Raddül Muhtar sahibi. Dünyada misli olmayan bir fıkıh bıraktı bizi. Bugün bütün meseleleri ancak ondan çözülebiliyor. Eski fıkıhlarda olmayan donu konuları mübarek çözmüş. Büyük zat. O diyor ki mesela, çarşamba günü hasta ziyareti. Ya so sorun yok diyor ama diyor, bazıları demişler ya, çarşamba günü hangi hastayı ziyarete gittikse perşembe günü ettik. Böyle de bir şey olduğu için halk arasında da yayılmış diyor. Sen şimdi diyor çarşamba adamı ziyarete gidersen git diyor. Yani bu mekruh değil, aram değil. Niye gitmiyorsun ya? Ama diyor hasta bundan rahatsız olup uğursuzlanıyorsa yani hastanın içine diyor bir şey geliyorsa ya arkadaş niye çarşamba geldin gibi hasta bu durumdaysa diyor gitme diyor. Yani caiz değil demek istemiyor. Ama karşı tarafta bir evham oluşuyorsa ne gerek var adamı evhamlandırma diyor. Anladınız mı? Fıkıhta söylüyor bunu yani. Bunun şirkler ne alakası var? Şimdi dua 41. sayfede ben de biraz şey yapıyorum ha. Ara sıra bana da giriyor bir şey. Okumuyorum bu duayı. Bu kadar yazdım kitabını ya. Artık bundan sonra mutlaka okuyalım ki. Kötülükleri ancak Allah götürebilir. Bunu bu tam tevhid ya. Dua tam tevhid yani. Şimdi efendim Safer ayı Ha bu öbür duada her gece okunabilir. Aylık okursan toptan olur ama Efendimiz sallallahu her gece okuyordu. Bu gecenin hayrını senden isterim. Bu gecenin şerrinden sana sığılır. Bu da sahil. E demek ki saferin şerrinden Allah'a sığınmak caiz mi? Niye? Aydır. Allah dilediği ayda hayır yaratabilir. Dilediği ayda şer yaratabilir. Aynı ayda dilediğine hayır yaratabilir. Aynı günde dilediğine şer yaratabilir. Her dakika herkes için hayırlı mı? Aynı dakika kimine hayırlı kimine kayırsız. Kimine uğurlu kimine uğursuz. Zinaadaysa o saatte uğursuz, camideyse uğurlu. Öyle mi? E bunu uğursuzluğu yaratan kim? Allah Teala. Hiçbir şeyin kendisi bir şey yaratamaz. Ama bazı şeylerin uğursuz olduğuna dair. Bazı günlerin efendim mekanların uğursuz olduğuna dair. Bazı günlerin uğursuz olduğuna dair. Elimizde ayet-hadis var mı? Var. Şimdi mesela sanat okuyayım. Kaç yerde var Kur'an-ı Kerim'de? At kavmini helak eden rüzgar. Ne kadar sürdü? Tam bir hafta. Yedi gece sekiz gün diyor Kur'an-ı Kerim şöyle. Sebantele, sebaleyalin ve semaniyeteyam. Yedi gece sekiz gün. Minare gibi adamları Söktü. Adamlar dizine kadar yere girdiler ya yani bizim temel atmamız gibi binaya. Dizine kadar toprağa battıkları topraktan söktü çıkarttı. Pırasayı, havuçu çöker gibi. Attı havada birbirine çarptırdı, düşürdü aşağı geriye. Biz onlara rüzgar gönderdik diyor. Rihan inna arsalli aleyhim. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde var. Fussulet suresinde de var. Ee, şeyde de var. Kamer suresinde de var. Yani beş, başka da olabilir. Ben onlara ne gönderdim? Rihan rüzgar. Sar saran Taşları yerinden koparıyor, büyük fırtına alır rüzgar. Ne zaman gönderdim? Fi aymin günlerde. Başka ayette de ne diyor? El Hakada da var, tamam şimdi. El Hakada da yedi gece sekiz gün diyor. O günler nasıl günler diyor? Nihisatin uğursuz günler diyor. Bu ayet. Fi yemin nihis müstemir. Öbür ayette de günler olarak almıyor. Başladığı günü itibara alıyor. Uğursuz günde diyor. Ama uğursuz gün derken çarşambada başlamış. Onu bütün tefsirler söylüyor. Çarşambada başlamış. Bir daha çarşamba bitmiş. Yani bir hafta sürmüş. Onların hepsini helak etmiş. Fetar al-qawmi fi asra'a kenne nakhlin boş hurma kutusu gibi hepsini yere yıktı, devirdi diyor. At kavminin belası çarşamba günü başlamış. Orada günler diyor. Burada da diyor ki uğursuz gün. Peşinden diyor ki müstemir uğursuzluğu sürekli olan. Şimdi öbüründe uğursuz günler diyor. Bunda da uğursuzluğu sürekli olan var. Anladın? E, sürekli olan ne demek? İşte her çarşamba ile alakalı bu konuşuluyor. Saferle alakalı değil sadece. Saferle alakalı değil. Hadi şeriflerde bunu destekleyecek. Şimdi peki günlerden Uğursuz olanlar olduğunu, bu ayetle Uğursuz günler olduğuna dair Efendim, delilimiz var mı? Var. Yine böylece Mesela Çok var, bir tane delil okuyalım. Yasin Şerif'te, ikinci sayfada Vaddırıblevimde ne diyor? Galunia ne neabikü İsa Aleyhisselam'ın iki elçisi geldi ya Antakya'ya Tebliğ ettiler. Oranın halkı ne dediler? Biz sizinle uğursuzlandık. Yani siz bize uğursuzluk getirdiniz. Leylem bu tebliğinizi durdurmazsanız sizi taşlayacağız fe ve remes sennekum minna azabun Can yakıcı azap bizden size dokunacak. Galu Allah'ın peygamberlerine dediler uğursuzluk diye bir şey yok demediler. İnne ma tairukum indallah. Galu tairukum o başka haydi. Yasin'deki kalu dediler. Tahirukum. Sizin uğursuzluğunuz Meakum Uğursuzluğunuz zaten sizinle beraberdi. Çünkü inkarcılığınız ve günahlarınız, kötü amelleriniz size uğursuzluk olarak yanınızda geziyor. Biz ne yaptık da size uğursuzluk getireceğiz? Uğursuzluğunuz var mı? Var. Ama uğursuzluğunuzun kaynağı ne? Sizsiniz. Sizin bozuk inancınız ve ameliniz. E demek ki bozuk inanç ve amel insana ne getiriyor? Uğursuzluk getiriyor ayet işte Yasin'den okudum sana. Ondan sonra bu atik kerimeler babından. Zaten inanmayana bütün Kur'an'ı okusam yetmez. Peki hadis-i şerife getiriyorum. İbn Ömer radıyallahu teala anh'un hadis-i şerif. Kaynak Buhari. Buhari'den okuyorum. İnne meşum fi Uğursuzluk var varsa varsa ancak ve ancak şu üç şeyde olur. Filferası atta olur. Velmerati avratta olur, vettari evde olur. Al sana Bukhari. Şimdi bunun sonra Mamer Radıyallahu an ve sair ulema hadise izah gerekiyor, şerh gerekiyor. Bu nasıl olur? Ha. Şimdi bir kadın geçimsizse, kocasını günaha sokuyorsa, bu kadın kocası için nedir kocası hakkında? Ulusuz. Rüşvet al, faiz ye. Komşu ayakkabı aldı, ben alamadım. Al da gel, bul da gel. Nereden gelirsen gel diyor. Adamı başını etini yedi. Adam da girdi, rüşvet alıyor. Karıya kürk almak için. Ne oldu şimdi bu karı? Bu kadın ne oldu? Urs oldu kocasına. Peki. E, koca da karıyı günaha sokan kocalar var. O zaten bir ip nokta nokta yani. Niye diyeceksin ona yani? Onda her yol var, öyle pis kocalar var. Ne yapacağım ben ona? Şimdi atta olur mesela diyor ki at cihata gidiyorsa veya hayırlı meşru işlerle üstünde gidiliyorsa bu hayırlıdır. Karnında çocuk bekliyorsa Allah yoluna cihata gidiliyorsa Allah'a aittir o at. İşte karnında çocuğu var doğuracak işte hizmet ediyor eve barka at kullanılıyor işlerde o sahibinindir o at yani nedir lehine. Ama bir, bir atta var ki fe şeytan. Bir atta var ki şeytana aittir diyor. Ne zaman? Kumar atıysa üzerinde kumar oynanıyorsa şimdi işte ne o? Hipodrom'a gidiyorlar ya veli efendi bilmem ne. Oralardaki atlar kimin atıdır? Fe şeytan, şeytan. Şeytanın atıdır diyor hadis-i şerifte. E zaten bu hadis-i şerifin bir izahı da var ki Feras şeytan hangisidir Fema ruhine aleyh ve kumira aleyh. Efendim böyle ne diyorsunuz ona? Kumar yine efendim bahse girilen kendisi adına bahse girilen ve üzerinde kumar oynanan at şeytana ait diyor. Bunu Taberani meşhur muhaddis Mücemi Kebir'de zikrediyor. İmam Şuhuti'den naklediyor. E, dolayısıyla ne oldu o şimdi? Yani uğursuzluk mevzuunda attadır buyurdu. Öyle. Allah yoluna giden de olur mu? Olmaz. Peki ne yaptı bir daha? Evdedir diyor. Mesela bir aile geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize dediler ki ya Resulallah biz e, bir eve taşındık yani Medine'de biz taşındığımız bu evde e, girdik gireli cenaze çıktı işte hastalık oldu bela oldu. Başımız beladan kurtulmaz oldu. Dediler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mesela şimdi Vehhabilerin kafasına gitsen ne diyecektin? Öyle bir şey yok. Efendim şirke giriyorsun. Ne yapacaksın? Otur o evde. Derdi. Peki sahi Müslim kaynaklarım çok sağlam. Sahi Müslüm adına ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Buyurdu ki o eve hiç bakım yapmayın. Tamir yapmayın. Boya moya bir, hiçbir yenilik yapmayın. Öyle bozuk vaziyette yıkık dökük olarak terk edin çıkın. Demek ki bazı mekanlarda allah Teala ne yaratabilir? Uğursuzluk yaratabilir. Ev yaratmıyor ki. allah Teala yaratıyor. Anladın? Ama allah Teala bazı mekanda özel yaratabilir. Mesela Helak olmuş kavimler Hıcır ashabı Yani Hücre sahibi, efendim Semud kavminin yurtları oradan Tebu'ya giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mekana uğradılar. Batırılmış ümmetin. E, Sahabe ikramdan bazıları işte oradan göze mi var yani su vardı. Su aldı. İşte bir ihtiyaçlarını görecekler. Bazı kadınlar da hani yolda yardıma geliyorlar annelerimiz, sahabiyat. Bazıları da hemen bir hamur Suyu buldukları için un da var. Biraz hamur yapalım. Yol yorgunluğu bir ekmek yapmaya çalıştılar. Ne buydu sallallahu teala aleyhi ve sellem? La temuru, Yani bir kavmin halikin, bir diyar kavmin halikin illa bakin. Yani manen rivat ediyorum. Helak olmuş toplumların memleketlerinden geçerken ağlayarak geçin. Sakın bu oradan su almayın. Bu uğursuzluk buraya hülül etmiştir. Azap helak olmuştur burası. Bunların efendim, ne suyunu alın, ne bir şeyinden faydalanın. Hızlı gidin. Çabuk hızlı geçin buyurdu. Bu sahihte de geçiyor. Hızlı geçelim buradan. bura uğursuzlanmıştır. Demek uğursuzluğu yaratan allah Teala. O adamların günahları ne yaptı? Amelleri, hani İsa Aleyhisselam'ın havarilerinin dediği gibi elçilerin uğursuzluğunu sizinle beraber. Yani ameliniz uğursuz. Ameli uğursuz oldu. Mu ne oldu? Bela geldi. Bela gelince ne oldu? O mahal de ne oldu? O yer de azaba uğradı. Yani o toprak da uğursuz oldu. E ne gibi camiler? Bütün dünya cehenneme atılacak. Niye camiler, tekkeler, zikir edilen yerler ayrılacak? Çünkü onlar oralarda yapılan salih ameller nedeniyle uğurlu oldu. Mübarek oldu. Cehenneme girmez. Ama geri kalan dünya uğursuz oldu. Günah yer, yapılan yerlere hep uğursuz oldu. Cehenneme gidecek. Bunları doğru anlayacaksın. Bak ayette uğursuz günler diyor. Süre, süre gelen uğursuzluğu süren devam eden gün diyor. Ayet-i Kerime'de. Kaber suresi. E o zaman bu hadis-i şeriflerden de bakıyoruz. Demek ki efendim yani ne, neye benzetiyor? Yine hadis-i şerifte mesela gömüleceğiz. Bazı diyor ki işte mezarlıklar müdür Adem Bey var. O da o kafada. Yanlış kafa. Diyor ki yani bir mezar alalım falan. Almayın boşver. Nereye gömülürseniz gömülürseniz. Allah nereyi nasip edecek kimse bilemez. Yahu kimse bilemez ama İstanbul'un durumu ortada. Kim bilir nereye gideriz. Ve lakin e burada Alaydar Efendi Hazretleri'nin civarında binlerce alim veli yatıyor. E biz zaten bakanlar kurulu kararıyla e, özel camilerin civarındaki evliyanın yanına bizi gömmezler. Değil mi? E ne yapalım? Bari ulemanın, evliyanın bol olduğu mezardan yer alalım, diyoruz. O da bize diyor ki وَمَا تَدْرِي bey yardım Temut. Kimse nerede öleceğini bilemez. Yahu bilemem ama burada ölmeme göre ben bir tamam kendine mezar hazırlama kendini mezar hazırla demişler. Bu da doğru bir söz. لَا تُعِدَّ لِنَفْسِكَ قَبْرًا وَا عِدَّ gelil kabri. Güzel. Ama alimlerin, velilerin civarında gömülmenin faydası var mı? Şahin Akşemen Hazretleri diyor ki, 40 fersah etrafıma şefaat etme izni verildi bana. 40 fersah. O Buhara'da, kasr Arifan'da yatanlar. Hala Atnatar Hazretleri diyor mesela, o da 20 fersah mı ne bana verildi diyor. Etrafındaki bütün mezarlara. E şimdi Hatice Şerif, Kaynak Ebu Nuaym fe yetulevliya büyük muhaddisdir Ebu Nuaym. Üdfunu meftakun ve istakou min salihin. Ölülerinizi nereye gömün? Salih toplumların arasına gömün. Fe innel meyt yezab jarsu kema tezza e kema tezza. Hi bi jarsu. Diri bir adam kötü komşudan eziyet duyar mı? He? Duyar. Karısını dövse iki de bir bağırsalar, çarsalar seni de uyutmazlar. Senin de moralin bozulur mu? Bozulur. Sonra gidip nasihat etmek kalkarsın bir de dayak da yiyebilirsin. Öyle ya şey, karnını dövme falan, insan hakları, kadın hakları falan diyebilirsin. Ama elsen bir koyar. Ne karışıyorsun lan karıma der mesela. Dememesi lazım, terbiyesizlik eder ama dayak yeme tehlikesi de var. Söylemesen de sabaha kadar dinleme. Kulağın tıkayacak. O zaman diri kötü komşudan eziyet duyuyorsa Ölü de kötü komşudan eziyet ediyor. Ben cennet parçasında olsam ne olacak? Ziyaretime gelince bir adam selam verince mecbur ruhum kabre gelip selamını alıyor ya. O arada bir de baktık yanda ooo, zoppayı yiyor. Adam diyor ya Rabbela ne yapsın ya? Ruhu ondan mutazarrır olur. Tezzi olur. Bunun için bunları ben mi uydurdum ya? Nasreddin hocanın çocuğu uyumuyormuş ya. Ya bu kadar hocasın. Şu oku şu çocuğu uyut demiş. Kudürü'yü ver eline demiş. Uyur demiş. Ya kuduru de çok zor bir fıkıh Hanefi kitabı. Ya hoca demiş Kudürü'den ben anlamıyorum demiş anası yani. Çocuk ne anlar? Çocuk ne, nasıl uyusun Kudürü'yle? O Kudürü kimleri uyutmadı ki demiş. Yani ço çoğu hocayım geçilen Kudürü'yü yanlış anladı. Anlıyor musun? Onun için uyuttu Kudürü onları yani. O fıkıhta öyle ibareler var anladım diye anlatıyor Albigen da varmış. O dedi kimleri uyutmadı ki çocuğu da uyutur dedi yani. Onun için Allah Teala ölmeden evvel gaflet uykusundan cümlemizi ikaz eylesin. Amin. Yanlış yollara sapanlara hidayet ihsan eylesin. Amin. Amin. Biz duacıyız, pet duacı değiliz. Allah Teala hepsine, diyaloğa saplananları da Allah kurtarsın, halis tevhide döndürsün Allah Teala. Amin. Yahudi Hristiyanların projelerine alet olmaktan onları da kalaa eylesin. Amin. Amin. Biz duacıyız, bet duacı değiliz. Çünkü dua etmemiz lazım. Ya. Şimdi neler çektim ben ya. La ilahe illallah diyor. Gittik teyzemin kızının nişanına. Geldi orada bir adam ya adama bir şey demeyeyim. Ben bakayım ne olacak dedim. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah şart hani. Ben hemen konuya girelim tamardan. Bir girdim konuya falan baktım. Ya dedi şimdi herkes Muhammedur Resulullah demiyor ama ne yapalım şimdi? La ilahe illallah Tessim Bari. Dedim nasıl Bari? Hiçbir şeyden haber yok. Zerre kadar ilmi yok. Bir hadis ezberletmişler ona. Kul ilahe illallah tuflih. La ilahe illallah tefelah bulursun hadisini. Bu kadar hadis var Buhari'de. Allah'tan başka ile olmadığına benim de Resulullah olduğuma şahitlik edene kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bir de Bukhari'nin en sahih hadisi savaşmakla emrolundum. Orada benim Resulullah olduğum diyor. Birçok hadis de var. Bir hadis bulmuşlar. O da Bukhari falan da değil. Diyor ki orada La ilahe illallah te felah bulursun. Ya zaten La ilahe illallah deyince putları terk ediyor. Putları terk edince e Allah'ın elçisi kim? Nereden öğrenecek Allah'la irtibat kuracak? Mecbur muhammed Resulullah doğal olarak geliyor. Her hadiste onu demez ki. Ama diğer hadislerde dediğinden anlıyoruz ki Muhammed-i Resulullah'sız din olur mu? Peki Kur'an'a inanmak farz mı? İnanmayan kafir olur mu? E muhammed Resulullah Kur'an'da Fetih Suresinin son sayfası. O zaman Kur'an'a inanmamış oluyor. Yahu adam demesin mi ki bana? Kafam dondu, durdum yani. La ilahe illallah deyip felah bulursunuz. Muhammedun Resulullah'sı da olur demeye getiriyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar merhametliydi ki kendi hakkından feragat etti. Bir de uydurmuşlar kılıfına. Yahu dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hakkından feragat etme hakkına sahip değil ki. Allah ona emrettiyse ki böyle diyeceksin. Nasıl ki ben sana çok acıdım benim hakkımdan feragat ediyorum. Diyemez ki. Allah ona bunu bellik ma'uz ileyke min rabbik. Rabbinden ne indirildi onu tebliğ et diyor. Ve lem ma Bir şeyi gizlesen risaleti tebliğ etmemiş olursun. Yapmazsan elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. E Kur'an'da bu kadar Muhammed Resulullah variket. Nasıl Resulullah demeyecek bunu ya? Diyor ki hakkından ferakat et. Yani bir de okumuşlar, mürekkep yalamışlar, kaç üniversiteler bitirmişler gelinen noktada Yahudi ve Hristiyanların eline düşmüşler. Allah onları da kalas eylesin. Amin. Allah ıslah eylesin. Amin. Allah hidayet eylesin. Amin Allah'ıma. Biz niye cehenneme insan gönderelim ya? İslam dairesinde niye çıksın bu kadar zavallı insan ya? Haciz. Konuştuk tabii o, o zamanlar konuştuk. Onlar fayda etti etmedi değil. Yoksa Muhammed-i Resulullah'sız bir din projesini tutturmak üzere bayağı adımlar Atıyorlardı değil mi? Mardin'de biliyorsunuz köprü yaptılar. Papaz, haha -ha, müftü. Müftüleri de uyuttu bu kuduri ya. Mü müftü beraber hepsi cennete gitmediler mi köprüden geçince? Karşı tarafı eşek cennetiymiş herhalde. <gülüyor> Efendim orada gitmişler o tarafa geçtiler. Ya ne projeler arkadaş? Ne projeler ya? Millete ne yaptılar? Her yerde cami, kilise, havra üçlü yapın. Demediler mi? O projeler başlamadı mı? Bilmiyorum. Bazı yerde hala var. Ben bir gittim şeye, bir hastaneye bir de baktım, camiye gittim de baktım, yanında havra var. Yanında kilise açmışlar. İstanbul'u göbeğinde. O projeydi onlar. Tutturmaya çalıştılar, Allah'ın izniyle tutturamadılar. Siz uyanık olun. Nerede görseniz böyle bir şey? Ulan kaç Hristiyan geldi buraya da kiliseye ibadet yapacağım diye? İbadet olmaz da, şirktir ama... Kim geliyor da buraya bunu açtın ya? Sırf camiyle yan yana koyaraktan alıştırma. Bak bu da mabet, bu da mabet. Buna da saygı, buna da saygı. Ben nasıl saygı duyurum şirk merasimine? Şirk mabedine nasıl merasim saygı duyabilirim ki? Bunlara dikkat edin. Ettiniz Allah'ın izniyle. Ya bu dikkatler de fayda verdi. Ama keşke daha önce olsaydı bu kadar zarar olmayaydı. Şimdi efendim ben bunları söyledim. Bunun neticesinde yine hadis şeriflerden gidelim. Çarşamba ile ilgili. Size şimdi bir hadis şerif okuyalım. Bu hadis şerifte buyuruyor ki: Yemular bi'a Çarşamba günü yemu nehsi müstemir? O uğursuzluğu süre gelen. Ayette geçen gün o gündür diyor. Bu hadis-i şerif taberani rivat ediyor i̇bn Müzir Münzir, Kurtubi, Münavi. Koydum kaynaklarını. Sayfa 52'de. Başka bir hadis-i şerif. i̇bn Abbas'tan geliyor radıyallahu teala'nüma. Ahiru erbâfî şerîye münahsî müstemir. Her ayın son çarşambası. Uğursuzluğu süre gelen günü. Bu da hatib-i bağdadi rivat ediyor, veki'i rivat ediyor. Suyu tırvat ediyor. Dolu yani. Kaynaklar saymışım. 54. sayfada. Şimdi diyorlar ki bazıları. Bu son çarşamba uğursuz gündür veya çarşamba uğursuz gündür. Hadis-i şerifi mevzudur diyorlar. Ne demek mevzu? Uydurma, Uydurma diyorlar. Geçen Seyit Nebil Hazretleri geldi. Bir şeyi attık Facebook'ta. Muhaddislerin en büyüğü şu anda dünyadaki muaddislerden. On cilt darimiye şerh yazmış. O da mesela bilmeyebilir. Ben çünkü bu şey ihtisas yaptım. Deyince biraz durdu. Tabi hadisçi olduğu için inceleme. Şey. Dedim ki Azizi şerinde, cami azizi şerinde Süyuti, Azizi, İbni Arrak vesair e, alimler İbnu Hibban bu hadisin ravilerindeki Mesleme İbni Salt diye bu zat efendim hadise alınmaz diye hakkında ceh yapılan zat hakkında İbnül Cevzi böyle dedi ama isabetli söylemedi. Bu zatın hadisi alınır diye birçok Suyuti'den, i̇bn Hibban'dan ben deliller buldum. Sonra hadis-i şerif sadece o senetle gelmiyor. Yani o zatın bulunduğunda bu zat şüpheli olabilir, evham edebilir, yanlış konuşabilir, hatır hafızası bozulabilir. Mesela bir cerh yemiş. O zatın başka onun olmadığı kanaldan da geliyor. Bu da ne yapıyor hadis-i şerifi? Kuvvetlendiriyor. Alkami Alkami çok büyük muhaddis. İmam Alkami diyor ki mevzu hadisler hakkında meşahımızın sözlerinin özetine bakılırsa yani hadisçilerin bu hadis mevzu değildir. Ben bunu deyince Seyyid ne bir durdu. Ha Alkami böyle demiş. Hadis-i şerif mevzu değildir. Zaten İbnü'l-Cevzi mütesahildir. Çok şeye mevzu der. E, ama sonra kendi kitaplarında da o hadisleri nakleder. vaz arasında. Ama orada şeyi sıkı tutar. Bazı yönlerden sıkı tutar mevzuat kitabında mevzu der. Sonra bakarsın Aşur hakkındaki hadisi mevzuata alır. Bostanül vaiz'in kendi kitabında daha şöyle günçoluk çoluk çocuğunuza iyilik yaparsanız geçimde bolluğu görürsünüz. Onu da nakleder. Dolayısıyla onun böyle bir hali var İbnü'l Cevziye ait. Biz ona itibar etmeyiz demişler bu konuda diğer alimler. Şimdi Ramuzü'l Hadis'te var. Gümüşhane vezirleri mesela aldı. El Cami de var. Zaten Gümüşhanevi son dönem yeni. Gümüşhanevi'den çok evvel İmam Suyuti. Onlar İmam Suyuti El Cami Usagir'in başında, Gümüşhanevi Hazretleri Ramuzul Azim başında demişler ki bizim kitabımızda uydurma rivayetin yeri yok. Zaten garanti vermişler kitabın başında. Zaten o kitaplarda olduğu zaman İmam Suyuti'ya göre onun mevzu olmadığını kesin anlıyoruz. E, o da bize yetiyor mu? Yetiyor. Şimdi bunu destekleyen diğerlerine bakalım. İbn Mace'den okuyorum şimdi. İbn Mace 6 kitaptan ilk 6'da 6'ya giriyor. Ne diyor? İctenül Hicamet diye meal Çarşamba günü kan aldırmaktan, hacimat olmaktan sakının. Fe'inne'l-yawmellezı yusiba bela. Eyüp peygambere belanın isabet ettiği hastalığın vurduğu gün çarşambadır. Hadis-i şerif ve mahebde cüzamın ve ilacı hastalığı ki ilacı hala bulunmamış, etler limelime lime dökülüyor. Baras da abraş derler. elde yani deride renk oluyor, beyaz böyle bir renk. Bunda ilacı yok, hala öyle insanlar var. Diyor ki cüzem hastalığıyla baras hastalığı mutlaka Çarşamba günü başlar, Hiçbir bir gün başlamaz. Herkes tabii ki millet onu takip etmemiştir ki ne gün geldi başıma diye. Mutlaka çarşambadır diyor. İbn-i Mace de bu. Ne yapacaksın şimdi? allah Teala yaratan kim? Allah teala. Ama o belaları çarşamba yaratıyormuş. Anladınız mı şimdi? Evet. Ebu Reyr Hadisi radıyallahu teala. Resulullah buyuru, sallallahu aleyhi ve sellem. Çarşamba günüyle cumartesi günü kim kan aldırırsa fera fi vodha, vücudunda sonra abraşlık böyle cildinde derinin rengi atarsa alaca olursa Kendinden başka kimseyi tenkit etmesin. Niye benim hadisime uymadı diyor. Bu hadis hakimde geçiyor. Müstedrek. Hakim biliyorsunuz Buhari ve Müslim'in ilaveleridir. Müstedrek Buhari ve Müslim'in ilaveleridir. Kuvvetli kaynak. Behk'i de geçiyor. sünnen da geçiyor. Ebu Davud da geçiyor. Ama bildiğimiz Sünnen'in de değil de El-Merasil diye başka bir kitabı var. İşte senin bildiğin erayet el derler ya o meşhur Ebu da aynı Ebu Davud, bir süneni var, o altı eserden biri. Bir de El Merasil, Mürsel rivayetleri var. O kitabında bu Davud da almış bunu. Anlatabildim mi? Şimdi, Büyük Muhaddis İmamı Deylemi var. Kabrini ziyaret ettik Semerkant'te, onu bilmiyorlar. Kusem Abbas'a gidiyoruz, hep karşı mezarlıkta İmam Deylemi var. Yazmadığı için kimse bilmiyor. Ben orada sorarak öğrendim. Bu sefer resimlerini de attım herhalde son. Bilmiyorum Facebook'ta geçen buharaya gitmem. İmam Deylemi meşhur muhattis. Ebu Cafer'in Nisa Buri'den naklediyor. Bir gün diyor ben kan aldıracaktım. Baktım günlerden hangi gün kan aldıracağım. Hacimatçı geldi neyse dediler çarşamba. Ya aldırayım aldırmayayım mı diyor bu zat. Bu da büyük muhattis. Deylemi'den de geri yani. Ya dedim diyor hadis sahih değil. Sahih değil derken uydurma demek değil anlıyor musunuz? Sahihin şartları çok ağır. Bukhari'nin sahihi gibi. Bukhari'nin tarih-ül kebirinde dünya kadar hadis var. Yine Bukhari naklediyor ama sahih değil. Ne demek sahih değil? Sahih şartlarını aramamış orada. Onlar da hadis. Hasendir. Anladın mı? Gariptir. Velev ki zayıftır. Zayıf da olsa uydurma demek değil. Uydurmanın tabiri ne? Mevzu. Mevzu uydurma. Zayıf amel edilir. Yani zayıf da derken... Bütün muhaddislerin şöyle bir kaidesi var. Sahih dediğimiz bütün şartlara uyan bir hadis hadd zatında zayıf olabilir. Yani Allah indi de bilmiyoruz ki biz direkt Resulullah'tan duymadık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Zayıf dediğimiz bir hadiste hadd zatında sahih olabilir. Ama adam ravilerinden birisi yaşlanınca evhamlanmış. Yani şaşırtıyormuş hadisleri rivat ederken. Şimdi o zatın senette adı geçince madem bu doğru adam ama Unutkanlık oldu son döneminde. Şimdi bu sefer bu hadisi hafızası yerindeyken mi nakletti? Unutkanlık döneminde mi nakletti? Bunu kestiremeyince otomatikman hadise ne diyorlar? Zayıf diyorlar. Anlatabildim mi? Halbuki onu hafızası yerindeyken nakletmiş olabilir. Bir de unutkanken de o hadisi doğru nakletmiş. Çünkü unutkan adam da bir de bakıyorsun bazı 40 sene evveli e biçim anlatıyor. Öyle mi? Yani zayıfı böyle anlayın. Sakın yanlış anlamayın. Onlar hep hadis-i şerif. Başımızın tacı o hadis-i şerifler. Anladın? Ama patlıcan ne için yersen ona şifadır. Uydurma işte. Uydurmaya örnek alın. Patlıcan ne niyette yersen onu patlıcan ne diyeyim? Bütün 40 senelik yarayı açar. O belli. Patlatır ağzındaki yaraları. O ayrı bir şey. Ne niyetle yersen ya mübarek. E bak buna sana uydurma diyorum. Değil mi şimdi? E bu, bu anlaşılıyor. Uydurma çok E ne diyor İmam Şafii diye biri çıkacak diyor Efendim bütün ümmetimi yoldan çıkaracak diyor. Böyle bir hadis olabilir mi? E uydurma Hiçbir kitapta yok zaten Uydurmalarda geçiyor ama uyduranlar olmuş bunun İmam Azam'ın aleyhine hadis çıkartmış Lehlerine dolu hadis var sahih Onları okumuyor aleyhine uyduruyor Bunlar ayrı Ama zayıf dediğimiz öyle mi? Değil. Zayıf hadisler faziletli ameller babında amel edilir. Yani namaz şu namazı kıl, şu orucu tut, sevabı var. Onlar aynı. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Benden bir rivayet ulaşır da faziletine inanarak amel ederse adli ben onu dememiş olsam bile o hüstü ve itikatla o namazı kıldığı için o fazilete erişir. Bu hadis de sahih kaynakta geçiyor. Anladın mı? Yani sen onun için tabi ki biz kaynaklarını zikrediyoruz. Kendi kafama ben gece yatıp sabaha kalkıp da bir namaz uyduramam ki haşa. Ama geçmiş kitaplarda varsa oradan naklederim. Çünkü onlar mutlaka bir ulaştılar. Koca Abdülkadir Geylani nasıl kitabını hurafe alır haşa? Değil mi? Hadisçiler onun kaynağını bulamayabilir. Bulamasın. Abdülkadir Geylani gibi zat o kadar hadis aliminden ders almış. O da hadisçi. Ben ona nasıl güvenmem haşa. He, mesele bu. Şimdi bu zatta dedim ki diyor hadisin mertebesi sahih derecesinde değil. Uydurma demek istemiyor. Sahiyen yani çok yüksek sıhhatte değil. Öyleyse Hacı Matçı gelmiş aldırdım kanı diyor. Kanı aldırdım diyor. Bir baktım bütün vücudum bir anda alaca hastalığı sardı. Öbür hadise de uyuyor. Cüzdan ve baras ancak çarşamba çıkar. Bütün vücudum Mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor. Yani rüyada, zuhuratta gördüm. Ya Resulallah, himmet et. Rabbimden şifa iste benim için. Sen dua edersen ben iyileşirim. Perişan oldum, elim yüzüm her yerim abraş oldum. Rüyada, hakikatte oldu ha. Hakikatte oldu. Sonra üzüntüyle tabii o artık ya ilk yatmasında veya hangi uyumasında gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Elem tesme sen hadisçi adamsın. Benim bu hususta yasaklamam var. İşitmemiş miydi? Dedim ya Resulallah işte hadisin sıhhat derecesinde biraz şey ettim, tereddüt ettim. İyyâke vel bir hadisi. Sakın benim hadislerimden duyduklarını hafife alma. Bak böyle elak olur. Burada onu söylemiyor. Fakat başka bir yerde gördüm. Ha bunun kaynağını söylüyorum sana şimdi. Yani bu mevzu nerede geçiyor şimdi? Bu adamın bu rüyayı gördüğü falan. Kaynaksız bir şey yazdım mı ben? Hayır, hayır. Kim yazıyor kaynağı? Gümüşhanevi. Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi gibi büyük muaddis. Osmanlı'nın son dönemindeki en büyük muaddis. Evliyalığı ayrı. Hangi kitapta? Ramuzül e Hadisi duydunuz. Evet. Mehmet Saad Kotku Efendi Hazretleri ondan ders yapardı. Sonra da Esad Efendi hocamızda rahmetullahi o da yapardı. Devam ediyorlardı. İskenderpeşe'ye kolünün Hadisten okuduğu kitabın adı nedir? Ramuzül Hadis. Çünkü onların is bizim İsmet Baba neyse, onlar da Gümüşhane Hazretleri o Silsilenin başı yani Türkiye itibarıyla bu bur buradaki silsilen. Onun Ramuzül Hadis bir cilt. Ramuzül Hadisi bir de şer yapmış Gümüşhane Hazretleri. Kaç cilt? Beş cilt. Onun adı ne? Levamiül Ukul. O Levami'ul Ukul'de dörde 255. sayfa. Sahi miymiş benim bu anlattığım? ha Şimdi ne buyuruyor? Bir rivadette geçiyor? Çarşamba günü tırnak kesmeyin, abraş olursunuz. Şimdi bir alim, takva sahibi bir alim. Bunu da İbnül Hac naklediyor. Bu da nerede geçiyor biliyor musunuz? İmam Münavi'nin feyzulka. İmam Münavi, o çok eski yani muhaddislikte çok yüksek seviyede. İmam Suyutiler'in dönemi. İbnül Hac namında takva sahibi bir alim. Bu rivayeti hafif almış, tırnak kesmiş, abraş olmuş, bunun mekruh olduğunu e, itibar etmemiş, rivayet çok zayıf demiş. Hazır vaktini buldum demiş, fırsatım yok, yeri, sünneti yerine getireyim, tırnaklan kesmiş. Ondan sonra yine bu zata da baras, alıcı hastalığı zuhur etmiş, rengi gitmiş derisinin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Elem tesmaa nehyan Ben seni yasakladım bundan. Sen bunu duymadım. Dedim ya Resulallah. Hadis sahi olmadığından bana göre amel etme lüzumu hissetmedim demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Yekfi ke Benden bir nakil duyman yetmedi mi sana? Tedbirli olman gerekmez mi? Buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra mübarek elini onun bedenine sürmüş. Alaca hastalığı zahil olmuş. Uyanmış hastalığı kalkmış. Geçmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İbnül Haç Hazretleri dermiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden duymuş olduğum bir rivayete bundan sonra ebediyen muhalif davranmayacağım diye Allahu u Teala'ya tevbe tazeledim demiş. Şimdi benim görüşlerim doğru muymuş? O nafile namazlar hakkında o sifil meselelerinde her yerde kitapta geçen rivayetler hakkında terbiyeli olalım. Büyüklerimizin kitaplarında geçen nakillere itibar edelim demem doğru muymuş? Ben sizi yanlış yola sevk etmedim. Ben hep size doğruyu söyledim. Kendim hep doğruyu yapamamış olabilirim. Bizim sohbetlerimizden kimse zararlı çıkmaz. Evet. 13'ün bu münavi Fevzul Kadir e 88 çok mühim bir eser. Enes radıyallahu anh. Resulullah Sasehme sordular. Günlerin durumu nedir? Buyurdu. Çarşambaya geldi sıra. Her günü sordular. Mesela salıyı sordular. Ne buyurdu? Kan günüdür. Niye? Kabil Habil'i ne gün öldürdü? Şey dedi, salı. 13'ün için kan günü yani kan aldırmaya uygun çok. Salı için mesela söylüyor. Kan aldıracak olan hacimat yapacak mesela. Yani her günü böyle söylüyor. Ee, o hususta uzun bir atış evde olabilir. Çarşambaya geldi ya müneh, uğursuzdur buyurdu. Yani yaratan Allah anlayın dediler ya Rasulallah neden fi aqrak <gülüyor> Allah ve kavmi ve helle ve semut firaunu ve kavmini Allah o gün boğdu at kavmini de o gün helak etti semut kavmini de o gün helak etti zaten İbn Abbas hazretleri bakın Kurtubi koca Kurtubi alusi zikrediyor bunu. İbn Abbas diyor ki Muhammed be kavmini ilham eder dünya kurulduğundan sonuna kadar hangi topluma azap geldiyse çarşamba günü geldi diyor kaynaklar burada. Kurtubi tefsiri 15'e 333, Ahli Usi'de 13'e 173. Evet. E buraya Reyran radıyallahu taala rivayet geliyor. Firavun o gün doğdu, Firavun o gün Rab'le gitti, Firavun o gün helak etti. Onun için uğursuz gündür. Yani şeylerden dolayı, o gün işlenen amellerden dolayı. İbn Abbas radıyallahu anhumadan anh, gelen bir rivayet. Bu ona mevkuf yani. Resulullah buyurdu demiyor ama o bunu kafadan söyleyebilir. O ayrı dava ama Kaynakta İbn Abbas söyledi diyor. Bize yetmez mi İbn Abbas? Allah'ım ona dinde fıkıh ver, ince ilim ver, tevil öğret buyurulan dua sahibi. Diyor ki binaya mı başlayacaksın? Bir şey tamir mi yapacaksın? Yeni bina mı yapacaksın? ekim mi ekeceksin? Pazar günü. Bizde de pazar günü inşaat paydos. Halbuki bereket neymiş? Yavm-i ya yavm ve bina-in Dikim günü. Bina günü pazar gün. Ve müslenen ya muştefer yolculan mı çıkacaksın? Pazar tesi münasiptir. Ve müsflatay ya müddemi kam maldır acan salı günü. Ve mülerbiayi çarşamba günü ya muhaddin velahata bir rivahat diyor burayı tam çözemedik. Çok kaynaklara baktım. Alınır verilmez diyor. Bir rivahatte de alışveriş edilmez diyor. Ama bu sefer sen ne yapacaksın? Çarşamba pazarını perişan olacak. 13. Üm. Biz bu ruvate diyoruz ki bu şunu şey yapıyoruz. Yani bu helal haram meselesi değil bu. Yani sizin bilgi kültürünüz artması bakımından. Alırsınız satmak satmazsınız. Anladın mı? Zarar etmeyin yani. Satıştan zarar etmeyin. <gülüyor> Bizim bir hoca efendi dün bir satış yapmış çarşambaydı ya. <gülüyor> Akşama beni arıyor. Ne oldu? Çeteye çarpıldım dedi. <gülüyor> Yahu dedi internetten şeyi gönderdik. Biz gittik bankaya parayı çekene kadar herif internetten üstüne de almış başkasına da satmış dedi. Bankada tam takır kuru bakır dedi. Ne yapacağız şimdi? Dua istiyor benden. E gidi hocam dedi. Allah sana da akıl versin. Bana da bende de öyle çok kafasızlıklar yaparım. Sağlam işler yapmam. Şimdi ada, alan adam da mağdur. Alan adam da para onlara gitti. Mal sahibi de gelmedi. Allah'ım Çarşamba meselesi var yani. Satış işine dikkat et kardeşim. Bir gün sonra sat mesela. Ama haram mı? Mekruh dedim mi? Ya haram da değil, mekruh da değil. Bunlar bir inceliktir. Yani sahabe-i bize gelen rivayetlerdir. Biz bunlara itibar edersek faydamız olur mu? Olur arkadaş. Yağmul gamiz, perşembe günü Yağmul Duhul Ales Sultan Kaymakamla işim mi var? Belediye başkanıyla mı? Sultan dedi yönetici. Yönetici. Tayyip Bey'le görüşecek halin yok. Senle mi uğraşacak? Benle de uğraşamaz. O zaman ne oldu? Biz alt tabakayla görüşüyoruz. Ne yapacağın? Efendim bir yöneticiye işin düştü. Münasipse sana göre uygunluğunu ayarlayabiliyorsan perşembeyi tercih et. Perşembe işin görülür. Yevmul Cuma Yevmul ve ba Cuma nedir? Evlenecek misin? Cuma. Onun nikahlar hep dinin nikahlar ne gece? Cuma. Gece sıkıntı. Öyle mi? Cuma günü, efendim. Cuma günü. Cuma toplanmaktan. Cuma eşinle birleşmekten gele. Eğer acizle haddik men yüce aile Her Cuma günü eşinizle birleşmekten aciz misiniz diyor hadis-i şerif. Yani haftayı geçmediği takdirde Cuma. Bizim millet ne yapar? Her günde bu cumaat ise Cuma'ya geldi mi? ya! Sünnet ya! Onu yapmaz. Çünkü şeytan işi yok, adamı sünnetten uzak tutacak. Bugün Hoca Efendi'nin biri habis Şerif'te bir düştü Efendi Hazretleri üzerine, uyudu yani. Bir uyudu böyle düştü, efendim de mübarek, bir vurdu böyle. Cuma gecesi değildi, ne iş yaptın dedi. Yani, Cuma değil bir şey değil, mübarek, uyusaydın ya biraz dedi. Çok mu meşguldün demeye getirdi ama Anladın, bunlar latifelerdir, hoş şeylerdir yani. Benim hiçbir şakamda zaten efendiden duymamış mıyım? uydurmuyorum bir şey. Ama özellikle hadis-i şeriflerde Seyyid Alebil Maliki Hazretlerinin e kitabı var Şerefu'l Ümmetil Muhammediyü. E Ümmeti Muhammediyenin şerefi. Bu kitapta bablar açmıştır. Bu bablardan biri cuma gününün bize olan şerefidir. Ya yani bizim nimetimiz, o cumadaki meseleleri yazarken buna da hadis-i şerifleri zikrediyor. Ha onunca hadis-i şerifte bu İbni Abbas da burada Beyan ediyor. Kız verirsin, nikah yaparsın, evlendirirsin. Evet bunlar tamam. Ebu Ya'la. Kaynak ne? Kaynak. İmam Ebu Ya'la. Ebu Ya'la. Büyük müsalli, büyük mühattis. Ebu Ya'la'nın üstünde var. Heysemi'de ve var. İbni Hacer'de var. Münavi'de var. Var, var, var. Ben sana kafadan mı konuşuyorum. Hafız Dimyatı. Çok büyüktür. Hafız Münziri'nin talebesidir. Yani meşhur terhibi terhibi yazan en büyük muhattis. Pazartesi dersi kaçırmayın, onun hakkında güzel malumat verilecek. İnşallah. Hadis dersinde çok güzel malumat var, İmam-ı büyüklüğü hakkında. Efendi Hazretlerimiz o zaman çok itibar eder kitabına. Hafız Dimyatı el yazısıyla yazmış. Hz. Ali Efendimiz'den şu beytler. Mesela burada beytler var, siz onları takip edin inşallah. 66. sayfada de tercemesi yapılmış. İlaç içeceksen çarşamba günü ilacı içtiyor dersene gün başlanıyor? Çarşamba niye Allah nuru çarşamba günü yarattı? Allah da nurunu tamamlamaya söz verdi ve billahi Hangi derse çarşamba başladın o ders sonuna erer. Mesela ilaç içcen çarşamba istiyor mesela. Burada e, efendim peşinde de diyor ki ve hazel ilmu la yedrihi illa Bu benim ilimlerim derindir diyor. Ben şehir ilmin şehriyim Ali o'nun kapısıdır hadiselerinden. Bu ilmi ya peygamber olan bilebilir ya da peygamberin özel vasiyetlisi bilebilir. Bunlar derin ilimdir. Herkes bilmez diyor. Hazreti Aliyefendi. Bu beytleri okuyun mesela. Ee, yine böylece es kitabında sabit olan rivayet. Ahmet Deyrabi De Hazretleri ki Alaedir Efendi babamızın itibar ettiği kitap Kitab-ül Kaynak veriyor ondan. O kitapta da yazıyor. Şimdi rihahmer Ahmer denen Kırmızı Yel denen Adama hani yel girer ya bazı kere kulunç bulunç bir tıkatır yani. Kıpırtan namaz hale gelirse. Süleyman Aleyhisselam onunla karşılaştı. Yedi uğursuz rüzgar hakkında ne zaman estiğini sordu. Yani insanlara zarar verecek. Bunlar hakkında ulema acem etmişler. Sen şimdi burada 69. sayfede var. Ne hesabı bu? Gökteki ay hesabını konuşuyoruz. Şubat'ı ocağı konuşuyoruz. Tevekkamineleyyya müsebban ile Yola çıkma, alışveriş yapma, yeni elbise giyme, evlenme o gün yani, nikahını o gün yapma, ağaç dikme vesaire, kuyu kazma, menzil bina etme, aman aman aman sultanla karşı karşıya gelme, olacak işin ters döner. Ha bunları beyan etmiş. Şimdi bunları kim beyan etmiş? Ahmet edde Rabbi, büyük şeyh, mücerrebat sahibi. Kâli ve dört mezhebet ondan nakil yapıyor kitabından. Bu zat beyan etmiş. Sen şimdi bunlara riayet etmesen haram mıdır? Değildir. Mekruh mudur? Değildir. Ama faydalı olmak bakımından. Mesela diyor. 3-5 burada sayıyor 69. sayfada gökteki ay hesabıyla şu işleri bugünlerde yapmasan iyi olur. Sen bilirsin diyor. Ben hakikaten buna riayet eden birisini tanıyorum. Bu, bilet alacak bugünlere bakar. Uçağa. Otobüse bilet alacak bugünlere bakar. Yola çıkacak bugünlere bakar. Arabayı satacak bugünlere bakar. Bu kitapla amel eden biri yok. Adamın başına bela gelmiyor. Ya benim de başıma Birkaç kere buna riayet ediyordum evet. etemiyorum edemiyorum bazı kere. Bir bakıyorum bir... Üç 3 saat rotar. Ülaveten 5 saat daha kaldık. Ya bugünlere riayet et. Bu senin faydanadır. Farz değil, vacip değil. A, terk edersen haram değil, mekruh değil. Bak yanlış söylerler sonra benim için hurafeci derler. Ben size kitaptan faydalı ilimlerden nakil yapıyorum. Anlatabildim mi? E Burada var. Safer kitabının 69. sayfası. Kaynağında yazmışım buraya. Sayfa 75'te mücerrabatta. Buna amel edin. ederseniz fayda görürsünüz. Ha şimdi çarşamba günü yolculuğa çıkmamak. Efendim Deylemi hadis Feyzul Kadir'de münavi hazretleri çıkıyor. Ahal almış. Yani diyor ben zora ümmetimi zora sokmak istemiyorum. Belki bir işi olan olur çarşamba mecbur yola çıkar. Levle entegra ümmeti. Le emertü'a en la tüsafir uyen vel arbi'a. Yani be sıkıntı vereceğimi bilmesem çarşamba yola çıkmayın derdim. Ama tabi bu ne demektir? Çıkmasanız iyi olur. Ama ben bunu yasaklamıyorum. Demek. Ve En çok yolculuğa çıkmayı sevdiğim gün Perşembedir buyurun. Sallallahu teala. Bak bu hadis şerif, hadis olana hadis diyorum. Sahabeden gelene, sahabeden diyorum. Meşariftan gelene, meşariftan diyorum. Öyle neydi orifin adı? Mehmet okuyanın dediği gibi. Arapça bilmiyorlar zaten millet, yutturuyor diyor. Arapça okuyup hepsine ayet diyor diyor. Öyle bir şey yapıyor muyum Bu kadar kitap yazdım hepsinin kaynağı var yani. Ayet olmayana nasıl ayet derim ya? Hadis olmayan nasıl hadis Ama bize Evliyaullah'ın sözü bile Delil olarak Yeterlidir Şimdi Burada o kadar ilim var ki Tabi çarşamba günü bir de Duanın kabul olduğu saat var Çarşamba herkes hakkında uğursuz Olmaz Hayırda bulunana uğursuz olmaz Ama kötü amelde olana belası Tam çarşamba gelir Hep çarşamba gelmiştir diyor Bunları beyan ediyorum Şimdi geldik safer ayına. Safer ayından ilk gecesi olarak bu geceden yarınki günden itibaren bir dua evliyaullah öğretmiş bize. Bunu birçok kitapta gördüm. Kaynakları söylüyorum. Muhammed İbni Hatıruddin El Cevairul Havs. Gavs. Kitabının misli yoktur diyor Yusuf-u Hazretleri. Şattariye tarikatı. Büyük Gavs'tır. Bu zat. Bütün tarikatların alimleri bundan almış. Onun kitabında var. İbrahim el-Hansani kitabında var. Ebu lüsür İbn Abidin. İbni Abidin'in torunu ya yani yakın zamanda vefat etmiş. Biz kavuşmadık. O zatın kitabında var. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri. Sami Efendi Hazretleri kitabında var. Şimdi bu duayı zikrettik. Yarından başlıyoruz inşallah. Kısadır. Bir kere yapıyoruz. Safer ayı bitene kadar. Yani e, 13 Kasım Cuma başlıyor. 11 Aralık Cuma dahil. Herhalde dahil. O Cuma kadar okuyoruz her gün. Burada Allah'ın isimleri anılıyor. Ee, ya Rabbi bu ayda yaratacağın şerlerden sana sığınırım deniliyor. Var mı bir sakınca bunda? He? Allah'ın isimleri zikrediliyor. Salavat, şerif okunuyor. Başı salavat, sonu salavat. Başı besmele. Ondan sonra Hasen'in sırrı için kardeşi Hüseyin'in, dedesi Muhammed Mustafa'nın, sallallahu aleyhi ve sellem babası Aleyyül Murtaza'nın. Annesi Fatıma Zehra'nın, oğulları sülalesi Ehli Beyti Ali Aba'nın, sırrı için, hürmeti için, bugün de inecek şerlerden sen kafi gel Allah'ım diyor. Ne var bu duada? Teberrük var, tevessül var, salavat var, zikir var. Allah'ıma ya latif, ismi şerifleri Allah'ın isimleri zikirleri var. Efendim, beni, malımı, canımı, çocuklarımı, dinimi, dünyamı ne kadar büyük dua biliyor musun? Bu, duayı okuyanlar mahrum olmazlar inşallah. Böylece saati geriye alıyor ki ben erken bitirmeyeyim diye öyle mi? <gülüyor> ben konuştuğuma bakarım. Senin saatine ne bakarım Canımız çıktı burada. Bitireceğiz yakında. İnşallah. Peki. Şimdi kardeşler bu dua dergimizin 79. sahifesinde tabii ki Safer kitabının sonunda da var onun tam sayfası evet. O da Evet. 97, 98, 99 sayfa küçük olunca 3 sayfaya gidiyor. Dergi uzun olduğu için bir sayfaya sığıyor. 79. Başlıyor muyuz inşallah? i̇nşallah. Ya Rabbi belalarını din düşmanlarına gönder safar hürmetine ya. Amin. Safar ayında yaratacağın bütün şerleri son çarşamba gecesi indireceğin 320 bin belayı din düşmanlarına yağdır ya Rabbi. Amin. Bidat ehline yağdır ya Rabbi. Amin. Eli sünnet düşmanlarına yağdır ya. Ay. Suriye'de, Irak'ta, İran'da, ya Rabbi Yemen'den Fas'a kadar, Mayanmar'da, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Eli sünnete muhalif hareket eden, ya Rabbi ehli sünnete düşman olan, ya Rabbi şia kafası ve habi kafasından olup da Müslümanları doğramaya, kesmeye azmeden, niyetlenen, Adamların başlarına yağdır ya Rabbele. Amin. Bu sefer ayında bitir bunların işlerini ya Rabbele. Amin. Amin. Bize niye uğursuz olsun ki? Ha 320 bin bela. Onu sefer ayın son çağırmış söylerim. O da Allah'tan silsileyle geliyor. Zuhurattır. Ama şimdi bana diyorlar ki. Buraya kadar ben konuştum. Şimdi bana ne diyorlar? Bana diyorlar ki hadisi şerifte var ki. sefer yoktur. Sen diyorsun ki safer vardır. Ben safer vardır dedim mi? Saferde allah Teala'nın bela yaratması vardır dedim. Safer vardır dersen safer yapmış oluyor demektir. Ben safer vardır dedim mi? Ama saferde allah Teala dilediğini yaratır ya her zaman. Saferde azap yaratmış dedim. O da hadis-i şerifte yoktur. Hadis-i şerifte çarşamba günleriyle ilgili genel vardır. Bir de son çarşamba ile ilgili özel vardır. Kaynaklarını verdim. Ama Safer ayının son çarşambası diye hadis var mı? Yok. Ama her ayda var mı? Her ayın son çarşambası var mı özel? Genelde de çarşamba var. Özelde de son çarşamba var. Bu ayrı bir şey. Tefsirlerde diyor ki Ruhul Beyan sahibi de İsmail Hakkı Efendi yazıyor. At kavminin helak olduğu çarşambadan çarşambaya bu hangi aydaydı diyor. Safer ayında. Safer ayının Son çarşamba haftası yani. Çarşambadan çarşamba ya. O tefsirde onu söylüyor. Tabii ki bu o zaman ne zamana gelmiş? Kocakarı soğukları mı deniyor? Şubat'ta mı oluyor? He? Takvimde yazar ya kocakarı soğukları takvim. Ha? Ocak'ta mı oluyor? O zaman o günlere denk gelmiş. Yani at kavminin helakında, saferin son çarşamba haftası nereye denk gelmiş? Şey değişiyor ya, gök ayılan o ay değişiyor ya çatıyor. O zaman koca karı soğuklarına gelmiş. Orada azap var işte. O, ona denk gelmiş. Tefsir de onu beğeniyor ediyor. Ama birçok evliya Allah Safer aynı kaynaklarını söyledim işte. Safer ayında her gün bu duayı okuyun diyor. Son çarşamba ayrıyetten konuşuruz. Bu kadar uzun konuşmayız ama dualarınızı öğretirim size. Nelerle amel edeceğimize değer. Ama şimdi siz hazırlığınızı yapın. Yani kitabınızı alın, derginizi alın. E, duanın yerini bulun. Kaynağını bilin. Ben ondan sonra söylüyorum burada akşam. Ertesi gün son gün adam başlıyor telefon etme oraya buraya. Bana resim at. Bana şunu at bunu at. Ya nasıl resimle sana bu kadar duaya atacağız? Telefonda WhatsApp çıktı ya şimdi. Oradan bana resim at. Ya kitabı al eline oku. Ben sana WhatsApp'la atsam da bir tane atarım, iki tane atarım. Bütün kitabı nasıl atayım sana? Şimdi hadis-i şerif Bukhari'dir. Okuyorum. La tırate. Uğursuzluk yoktur. Ve la adva. Hastalık geçmesi yoktur. Ve la hamete, baykuş ötmesi yoktur. Ve la safara, safer de yoktur. Şimdi hadis-i şerife mana vereceğim. Peki hadis-i şerifin devamını da şimdiden söyleyeyim de bu hadis nerede? Bukhari. Ve firru minel meczum kema te firru minel esedi. Ama aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç. Şimdi gelelim. Biz sene hastalık bulaşması yoktur diyor. Peki şu anda tıpta vesairede Hastalık, bulaşması var mı yok? He? Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis Buhari Allah Teala'dan hadislerde vahiyle gelmiyor mu? Peki geldiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın bulaştığını hepimiz görmüşken, görüyorken nasıl yok der? E sen anlamazsan işte öyle olur. Hastalık bulaşması yoktur da manasının kastı ne? Kendi kendine bulaşmaz demek. Yani bu bulaş, sende bulunan hastalık uyuz hastalığı öbür adama uyuz yaratmaz ve geçirtmez. Ama seninle temasının sebebiyetiyle, sebepler alemindeyiz ya o sebeple Allah Teala istediği adama o uyuz hastalığını geçirtir yaratır istemediği adama da geçirtmez. Aynı mikropluyla on kişi temas ediyor üçüne bulaşıyor Yedisine bulaşmıyor. Bu yedisi aşılı mıydı? Değildi, rastgeleydi. Niye bulaşmadı buna? Demek ki hastalık bulaşması hastalığın kendinden olsaydı herkese bulaşacaktı. Bazısına bulaşmadığından anladık. Ki Mevla istediğini yaratıyor, istediğine yaratmıyor. Peki bulaşmakta sebebiyet var mı? Sebep olma var. O zaman ne buyurdu hadisin sonunda? Aslandan kaçar gibi cüzamlıdan kaç. Madem başında dedik ki hastalık bulaşmaz... O zaman kaç niye desin? Aynı hadiste kafanı çalıştır. Yani sana demek istiyor ki hastalık kendinden bulaşmaz. Allah dilediğinde onu bulaştırıp yaratır. Dilemediğine yaratmaz. Ama sen yine Allah sende yaratır mı yaratmaz mı bilmediğin için sebepler alemindeyiz. Bulaşıcı hastalığı olandan ne yap? Kaç. O kaç bu buharide hadisin devamı. O zaman hastalık bulaşmazı nasıl anlayacağız? Mesela ee, yine bir hadis-i şerifinde ne buyurdu? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. La yurad. Mümridun ala musah. Hastalıklı deveyi sağlıklı devenin yanına götürmeyin. Peki bulaşma yoktur buyurdu. Niye götürmeyin buyuruyor? Sebepler alemindeyiz. Mevla onda bulaştı bulaştırma yaratır mı yaratmaz mı bilmeyiz. Öyleyse yanına götürmeyin. Çünkü sebebiyeti yaratmış onda. Ama özel olarak bunda da bu hastalığı yaratacak mı bilmiyoruz. E bu da Hadis-i Şerif Müslim'dir bak. Hepsini sahip konuşuyorum. Şimdi o zaman geldik buraya. Hastalık yok. Ee, uğursuzlanmak yok. Uğursuzlanmak yok. Peki geçen Hadis-i Şerif'te bu Davut'ta ne buyurdu hadisinde? Kalbine uğursuzluk hissi girmeyen bir kul bile yoktur. Burada uğursuzlanma yoktur. Ne demek istiyor? Yani bizim içimize uğursuzluk gelmiyor Bana bile geliyor bir şey oluyor. Acaba diyorum ya içine gelir. O zaman ne demektir burada yine? Uğursuzlandığın bir şey baykuş ötmesi gibi vesaire gibi şeylerden dolayı sana bir zarar gelmez. Allah yaratırsa gelir. Allah yaratmadıktan sonra hiçbir şey ötmesi bağırması saksan bağırdı. Üzerimize şu kuş kondu. Yandan şu geçti. Siyah kedi geldi. Siyah köpek orada geçti. Falan. Bunlardan sen içine bir veham gelirse 40. sayfadaki en Abdullah maşallah o duayı ezberleyin. Her dakika okuyor. O bütün zararı götürüyor. Yani Mevla zarar yaratmayacak demektir o duayı okuyana. Anladın? Zaten o köpeğin ne zararı olabilir sana? Yaratan ancak Allah'tır. Mevla yaratmayacak o duayı okuyana. O sefer kitabının 40. sayfası. Öyle hatırlıyorum işte. Demin dedim. Şimdi uğursuzlanma yok ne demek? Uğursuzlanmanın yaratacağı bir şey yok demek. Ama senin kalbine gelirse ne yap? Dua et demek. Ve lahamete. Şimdi baykuş ötmesi yok. Şimdi e, baykuş ötmesi yok meselesinde peki baykuş ötmüyor mu yani hiç? He? Diyor. Ne demek baykuş ötmesi yok? Baykuş yok. Baykuş bir zarar yaratamaz. Anladın? Bunu söylüyor sana. Bunun izahına bakarsınız. Burada çok izah var. Benim vaktim yok. Sayfa 29 30 31 çok ilim var ama. Mesela şu günlerde yola gitmeyin işte şu burçtayken evlenmeyin. Bayağı ilim var Hazreti Ali'den rivayet Ben şimdi kitabı burada nasıl anlatayım? Burada mevzular birbirine bağlarsınız. Ben size genel malumat veriyorum. Peki geldik şimdi. Vela sefer. Seferde yok. Şimdi hastalık bulaşma yok dedik. Ne anladık? Baykuş ötme yok dedik, ne anladık? Uğursuzlanma yok dedik, ne anladık? Bunlar var. Var ama zarar yaratamazlar. Öyle anlamadık mı? Öyle anladık. E şimdi burada geldi safer yok. Bunu nasıl anlayacağız şimdi? Üçü öyleyse. Safer yok. Yani safer bir uğursuzluk yaratamaz. Ama nasıl ki hastalık bulaşmasına sebebiyet meselesi var? allah Teala onda allah Teala o ayda belalar yaratabilir. Ee, özellikle biz bunu çarşamba günlerini mülaza ediyoruz. Çünkü hadislerde var ya genel manada çarşamba. Bir de son çarşamba hakkında hadis olduğu için. Safer demese de. Ama safer ayı meselesine tabii e, sıfın vakası, hicretin 37. senesi safer ayının başında vuku bulmuş mesela. Mesela İmam-ı Rabbani vefatlara bak. Bütün ulemanın, evliyanın hep vefatlar ki. Alimin ölümü, alemin ölümü meselesi. Hep saferdedir. İmam-ı Rabbani koca müceddit gitti saferde. Birçok alimi evliya bakıyorsun hep safer çıkıyor. Yani hemen hemen standarda bağlamış. Bakıyorum vefat saferde. Ondan büyük musibet olur mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman hastalandı? <gülüyor> Saferden sonra ne ay geliyor arkadaşlar? Rabi'ül evvel geliyor. Mevlid ayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi ayda vefat etti? Doğduğu günde. Rabi'ül evvelde vefat etti. Peki hastalık yatağa ne zaman düştü? Saferin son çarşambası. Evet. Hastalığa yatağa öyle düştü. Son ağır hastalığına. Dolayısıyla e biz burada ne diyoruz? Safer girdi işe gitmeyin diyor muyum? Evlenmeyin diyor muyum? Ya ben düğüne gün aldım boz diyor muyum? Ben ne diyorum? Dua edelim diyorum. Ne var dua edelim diyeninde ne zarar var? Evliyaullah böyle bir dua Beyan etmişler. Keşfetmişler. Bunda ne zarar var? Şimdi yine yani burayı şöyle anlayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee burada da Bismillah fikaten billah ve tevekküleni demiş 36. sayfada cüzamlı hastayla bir tabakta yemiş. Cüzamlı hastayla bir tabakta kimse yemez o zaman. Kimse? Ödü kopar cüzam efendim sallallahu aleyhi ve sellem Bismillah fikaten billah ve tevekküleni demiş ama sen yine bence yeme. Hatim yapsan da yeme. On bir lilafi okusan da yeme. Çünkü biliyorsun yemekten evvel lilafi okuyan o yemeğin zararını Allah Teala emin eder. Yemekten evvel. Ama on bir lilafi yene kadar iştahını kesilir okuyana kadar. Ayrı dava. Sen böyle bir dalmak istiyorsun. Bir lilafi yetmez mi bilmiyorum. On bir lilafi garanti. Bir lilafi de var kitaplarda. Şu at onları yedirdi diyor ve amevum -e yukar korktuklarından da emin etti diyor ya. Yani siz yine de ona güvenip de tabii patlayana kadar yemeyin. Ama lilafinin faydası var kork korkulara göre. Özellikle yemek öncesi mesela. Ama ben sana diyorum ne buyurdu sana cüzamlıdan kaç buyurmadı mı? Sen o emre bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Sana bir şey olmaz diye. O için yer. O ayrı bir şey. Ama dediler ya Resulallah sen buyuruyorsun ki hastalık bulaşmaz. Ama bizim deve uyuzlu devenin yanındaki sağlam deve uyuz oldu. Neburu sallallahu aleyhi ve sellem Peki bu develer uyuz ola ola geldiler İlk uyuz olana Kim bulaştırdı Yani dünya kuruldu kurulalı Uyuz hastalığı ilk hangi devede çıktıysa Hani deli dana çıkıyor şu çıkıyor bu çıkıyor Daha yeni yeni şeyler de çıkıyor İlk hangi devede çıktıysa Veya inekte çıktıysa Ona kim bulaştırdı Nasıl verdi ölçüyü Onda Allah Teala yoktan yarattı o hastalığı Mikrobu öyle mi o zaman bulaşanda da Mevla yoktan yaratıyor o hasta. Ama bulaşmayı ne yapıyor? Sebebiyet dünyada nasıl ateş yakar sebeptir. Yakan Allah'tır. Bıçak keser sebeptir. E sebebiyet o bulaşıcının yanına gelmesi oluyor. Ama herkese de yaratmıyor. Niye ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmıyor? Niye bıçak İsmail Aleyhisselam'ı kesmiyor? Cık. O zaman sebepler alemindeyiz. Ama yaratan Mevla olmasa müsebbibü resbab sebepler iş görmez. Kendi kendine bir şey yaratamazlar. Anladınız mı? Bir gizli bir şey kaldı mı? He, kitaptan mutlaka okuyorsunuz. Çok ilim sahibi oluyorsunuz. İnşallah Rahman bir senelik bela ve uğursuzluklardan kurtulmak için her çarşamba gün özellikle safar ayında okunacak dualar. Zaten her çarşamba öğretmiştim size ama dergiye yazmayı unuttuk. Ben bile unutuyorum. 4 tane şey 100 kere okuyorduk. Çarşamba, Salı'yı çarşambaya bağlayan gece Yüz besmele, yüz ya halik Yüz sübbuhun kuddüs Yüz la havle ve la kuvvete illa la lazım. Okuyorduk ama Saferin son çarşambası gelince ilaveler var Okumada onları Beyan ederim inşallah Şimdi zaten hadis-i şerifte Safer yoktur buyuruyor ya O saferin safer ayı olduğu da kesin değil Bukhari'nin şehirlerine de baktım Safer adında bir yılan var Acıkan insanın ciğerini ısırıyor Diye inanırlarmış Öyle bir şey yok buyuruyor. Bir manası bu. Birinci mana bu zaten. Birinci mana bu. İkinci, Muharrem ayının haramlığını nereye tehir ediyorlardı? Nesi? Kur'an'da geçer. Ya Muharrem ayında yağma mama yapalım da kafileler şunu bunu, Kureyş müşrikler o zaman haram ayı İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bir din olarak sayıyorlar. Yağma yapmıyorlar, kimseye bulaşmıyorlar. Ama 3 ay peş peş olduğu için çok işleri kesat gidiyor. Sağa sola dalaşmadan bulaşmadan geçilemiyorlar. O zaman diyorlar Muharrem'i safere tehir edelim. Yani haram olarak safere haram kabul edelim. Muharrem'i helal kabul edelim. Dümdüz gidelim yani her işi yapalım diyorlar. Hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Vela safer. Artık Muharrem'in haramlığı safere tehir edilemez. Safer helal ay. Muharrem haram ay. Anladınız mı? Burada yani mana çok. Bir tek efendim mana var Safer ayının uğursuzluğuna itikad ediliyordu. Onu ediyor Evet. O da olsa o da doğrudur. Onu da ediyor Çünkü neden? Nasıl hastalık bulaşması yoktur derken cüzamlıdan kaç diyorsa, safer yok derken de saferin bir şey yaratacağı yok. Ama Allah onda uğursuz yaratabilir. Sen saferde dua et. Ne var yani? Nasıl ki cüzamlıdan kaçmak tedbirse, sefer ayında da en büyük silah ve tedbir dua ve zikirdir. 13'ü. 79. sayfedeki duaya yarın başlıyoruz inşallah, her gün okuyoruz. Bunun resmini çekersin, telefonunda mesela yoldayız de her gün bunu okursun. Hani koca dergi kitabı taşıyamazsın ya, o duayı ihmal etmesin. Şimdi vefat etmişlere şehit polislerimiz Arif Demir, Hilmi Bardakçı, Hasan Aslan, Sabri Altınbaş, bir özel harekatçı polis yine azdılar, yine dolu tuzaklar, kazdılar, neler ettiler, Silvan'da, Bilvan'da, Allah'ım askerimize, polisimize yardım eyle. Amin. Her sahada mensur muzaffer eyle. Amin. Allah'ım PKK'nın ardı arkasını kes ya Rabbe'le. Amin. Bütün şehirlerimizden, vatanımızdan ihraç eyle. Amin. Ya Rabbi onların katledilmesini bir an evvel müyesser eyle. Amin. Amin. Bu vatanın müdafası, şehit olan polislerimize, askerlerimize, Teğmen tek, Uzman Çavuş Bahri Çarman, As Subay Erdem Ertan, uzman çavuş Uğur Akyer. Bir tanesi kendi istemiş gitmeye yani. O kadar Müslüman insanlar, temiz ailelerin çocukları, askerlerimiz, polislerimiz. Allah'ım onlara şehitlik nasip etmiş. Amin. Ya Rabbi kabirlerini nur eyle. derecelerini âli eyle. Amin. Ya Rabbi sen kulakları bile varsa ilk dökülen kan damlasıyla hepsini bağışla Ya Rabbi. Vatanımız iş savaştan dış savaştan bölünmekten muhafaza et. Amin. Amin. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resulü la ilahe illallah muhammedü resulullah Fi kulli lemhetin ve nefesin adedemâ ves'ahü ilmullâh Allah, Allah, Allah Celle Celalüke Ya Rabbel Alemin hediyelerimizi Ya Rabbi kabul eyle Ruhaniyetlerini haberdar eyle Amin kabirlerine kabirlerinde ya Rabbi bu hediyelerimizi dağlar emsali rahmetler halinde kabirlerine idhal eyle. Amin. Mahşer sabahına kadar bu hediyelerimizin nuruyla kabirlerini münevver eyle. Amin. Kabir zulmetinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ve Geride bıraktıkları ailelerine, eşlerine, çocuklarına sabrı cemil ecri cezil, hayır uzun ömürler nasip eyle. Allah'ım sen fazlı bundan Bundan evvelki geçmiş şehitlerimizde bu dualara ilhaka ile. Amin. Amin. Ya Rab hediyelerimize her birerlerin kabrine vasıl eyle. Amin. Dağlar gibi rahmetler her birerlerine idgal eyle. Amin. Ve her birerlerini mahşer sabahına kadar bu hediyelerle kabirlerini pür nur eyle. Amin. Amin Allahumma Amin. Subhan rabbil aliyil azim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam.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 ne gönüze bu kimin şer mi, müstehaade kimin? Nabi ve Muhammed, ﷺ falan. Sallallahu ﷺ. Sallam. Ve sen Müslüman ve alek falağı hala hale, hala güvete illa bilal al-ʿalī Allahümme Rabbena atina fil dünya ve fil ahirete hasenete ve qınaa azabenna. <Gülüyor> Allahümme Rabbena ablena min ezvacina, ve zürriyatina gurete a'yuni ve cealina alimuttaqine ve tenafil umuri kulliha. <Gülüyor> <Gülüyor> ve ecirina min ve <Gülüyor> Yatalak hastalara, kanser hastalarına acil şifalar İhsan. Ya Rabbi dertlerine devalar ikram eyle. Buraya dua ısmarlayanların hepsini şifan ile yetiş. Ya Rabbi. Kaybolanları bulunmalarını nasip eyle. Herkesi ahirette cem edeceksin. Hiç şüphe olmayan günde insanları cem edecek Allah'ımız. Kayıp edenlerle kaybolanların aralarını cem eyle ya Rabbi. Ya Rabbi daha ne kayılı muratlar için dua ısmarlayanlar varsa cümle müşkilatlarını hallü Hasane ile sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Buradan da almadan affeyle lütfeyle et. Maddi manevi sıkıntılarımızı aç ya Rabbi. Amin. Kilitli kapıları aç ya Rabbi. Allah'ım düğümlerimizi çöz ya Rabbi. Amin. Her sahada muvaffak eyle. Amin. Rızana uygunca şey, maddi manevi bolluk bereketler yaşat. Bizi dinleyenlere mutlaka hidayet eyle. Amin. Bütün kullarının kalplerini, gözlerini, kulaklarını kanallarımıza, sohbetlerimize tevcih eyle. Amin. Dinleyenlere mutlaka hidayet eyle. Amin. Kendilerini gayri ihtiyari dinlemekten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 Resulullah sallallahu Te aleyhi ve sellem mübarek cuma gecesinde Ravza-i Paki'u tırnakine vasıl olmak üzere buyurun. <tik> As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah As-salatu ve selamu aleyke ya e evvelin ve vel ahirin Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin İlâ şerefi ruhu nebi Muhammedin sallallahu teâlâ ve âli ve sahâbihi ve sahâbihi ve ilâ erâhü men zükrette esmâhu fi adîl-celse. el